Ee, şu anda programımızda bir sürpriz konuğumuz daha var. New York'tan bağlanmak üzere bekliyoruz kendisini. Merhaba. Ee, Alo. Merhabalar Ömer Bey, hoş geldiniz. Hey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, i̇yiyiz, teşekkür ederiz. Haberler sizde. Ee, Kore'nin doğum günü programını e, ara verip e, iklim zirvesi yürüyüşü hakkında sizden bir parça e, haber evet. bir kere kutlu olsun doğum günü diyelim e, Koyan Şimdi oldukça gürültülü bir yer Valla tarihin de esas itibariyle <gülüyor> yazılmakta olduğu kısmen yazılmakta olduğu diyelim fazla dramatize etmek istemiyorum ama şimdi bütün 6. Avenue dedikleri cadde boyunca e gerçekten muazzam bir kalabalık var yani e, edilebilecek gibi değil zaman zaman trafiği kesiyor e, polis ve işte 57. sokak 57. cadde mi diyelim ona orada trafiği kesip e, bir ara araçların geçmesine izin verip sonra tekrar bırakıyor ama e, görülmemiş bir sel halinde akıp duruyorlar ve çeşitliliği özellikle insanı şaşırtacak boyutta <gülüyor> mesela biraz önce önümüzden sebze aşçıları geçti ve lahanalardan havuçlardan işte brokoliden falan o an üstü nifarlar ve zırhlar yapmışlardı yani inanılmaz yaratıcı görüntüler de var ve işçilerin özellikle işçi sendikalarının sendika konfederasyonlarının bloklar halinde yürümeleri bitmek tükenmek bilmedi. Biz en ön e, saftaydık. Önce yani Gökşen Şahin de vardı. Sözlemcılarından, temadan arkadaşımız. Evet. Onunla beraber biz iklim e, mültecileri gibi bir laf, e, şey pardon iklim e, e, elçileri gibi bir laf söylediler bize işte. Madem Birleşmiş Milletler'de böyle diplomatik bir dil kullanılıyor biz de öyle yapalım diye biz bir haftadır buradaydık. Çıkmadığımız televizyon, radyo vesaire programda katılmadığımız şeyde kalmadı diyebilirim. Özellikle Gökşen, Brian Lerner programına falan da çıkıp etkili konuşmalar da yaptı. Çok sayıda şey konuşmaya da katıldık. Özellikle kiliselerde, kiliseler artık divestment denen şeye de başlamış durumda en azından bazıları. Ve burada çok ciddi bir, yani bir gençlikte ve inanç gruplarında da çok kuvvetli bir çevre bilinci ve protesto bilincinin yükselmekte olduğu da gözleniyor. Yani ben önce ilk geldiğimde böyle bir Mayıs 68 hafif bir hava izliyordum. Ama bunu, bunu çok aşan bir durum olduğunu ve dünyanın sonuna doğru gelmekte olduğumuzun bilincinde olan insanların da varlığını çoktan fark, et, fark etmemek mümkün değil. Özellikle çok genç birkaç bir Meksikalı çocuk. Mesela bir konuşma yaptık önceki bir yerde Amy Goodman'ın da e, tanıtımını yani sunuçluluğunu yaptı. çok esaslı bir toplantı vardı. Orada arada Meksika... Adını telaffuz bile edemeyeceğim. Ee, yani atalarının ismini dağılmış almış bir çocuk vardı 14 yaşında. Mükemmel bir İngilizceyle ama hiçbir taviz vermeden kendi geleceklerine sahip çıkacaklarını net olarak anlattı. Bu sabah da nihayet işte, sabah yürüyüşe katılmadan önce gün dönümü bugün Ekinoks yani denk geldi ve yerli grupları Amerika, Kuzey Amerika ve Otafrika Kızılderililerinin yerlilerinin bir sabah altı buçukta parkta bir toplantısına e, katıldı. Daha doğrusu bir ritüel bir ayin yaptılar ve çok önemli bir e, güneşi doğdurdular yani. E, herkesin eline de bir, bir tutam e, tütün vererek ve orada da bir 7 kişi seçmişler işte onların Amerikalıların e, Kuzey Amerika Kuzun derilerinin özellikleri geleneksel şeyi olarak e, çok o, yedi kuşakdan öncesinden devralıp yedi kuşak sonraya ya devrettikleri bir sorumluluk anlayışını eden çeşitli ülkelerden e, bazıları e, İngilizce bilen şifacılar böyle kadınlar falandan oluşan yedi kişilik bir temsilciler vardı. Ayin onlarla birlikte yapıldı. Başlarında da Tom Goldtust diye altın diş diye bir önceden çok iyi bildiğimiz işte Tarsen'de karşı kanadadaki mücadele eden Kree kabilesinden bir yerli ve onun da oğlu vardı. O kadar en şaşırtıcı olan şeylerden birisi de gene bu yedi temsilciden birisinin e, mükemmel bir İngilizceyle Son derece hem duygu hem de düşünce tonu inanılmaz derecede çarpıcı ve dengeli olan bir kız çocuğu konuşma yaptı. Yani burada e, çeşitli dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen insanların kendilerine destek vermek için burada bulunmalarından ne kadar büyük onur duyduğunu ve kendisini de burada yer almaktan onur duyduğunu anlatan bir konuşma yaptı. O sabahın o erken saatlerinde. Sonradan öğrendim ki göçmen Şahin'den. O da benim biraz önce bahsettiğim Meksikalı çocuğun ablasıymış. iki yaş, büyüğü 16 yaşında falan. Yani böyle bir çok büyük bir zengin çeşitlik var ve ilk defa çok önemli bir şey daha var. İşçi sendikalarının çok uzun yıllardan beri ilk defa şeye katılıyor olmaları. Böyle çevrecilerle aralarında işte işlere engel olur filan diye özellikle iş çevrelerinin sattığı bir palavra vardı. Ee, onun aşılmakta olduğu hala tam aşılmasa bile çok sayıda sendikaların çok büyük katılımı oldu. İşte iki dakikalıkta da büyük bir seslilik. Yani şu anda bilmiyorum 200 bin kişi olduğu tahmin ediliyordu en az. Belki de daha fazla da olmuştur. Bitmek bilmiyor yani. Ama e, yani mesela İki dakika da boyunca da bütün iklim değişikliğinden e, şeyleri, e, hayatlarını kaybedenlere, zarar görenlere, saygı olarak yani New York sokakları ve caddeleri iki dakika boyunca tamamen sessiz oldu. Ondan sonra da muazzam bir umutuyla tekrar bırakılan yer, praktikleri yerden devam etti. Şimdi bilmiyorum benim telefondan buradan geliyor mu, yansıyor mu ama çok çok sayıda sokak bandosu işte, e, şeyleri de e, müzikyenlerini de aratmayacak çok zengin programlarıyla hoş bir e, sokak bandolarıyla beraber yiyen, sayısız renkte ciniste ve yaşta insan var böyle gidiyor bakalım ne olacak ama bir şey daha söyleyeceğim dün de bir kilisede önemli bir toplantıya katıldım ben Evet, i̇klimin en önemli isimlerinden bir McCabe'ın yeni kitabı yayınlanan Naomi Klein e, Chris Hedges Trusted yazarı e, yakından takip ettiğimiz Chris Hedges e, ve e, senatör bağımsız senatör Bernie Sanders'ın da katıldığı toplantıda çok radikal bir yani bin kişi vardı bir kilişe binasının içinde All Souls kilisesinde e, ve bir de orada e, Seattle'da Amerikan tarihinde ilk defa olarak 100 seneden beri bilinen ilk sosyalist bir zintli kadın. Shawat Sawang diye. Xamat Sawang diye okunuyor galiba. Adı. Genç bir feminist kadın da vardı ve son derece radikal e, şeyler yani havada bir <gülüyor> Nasıl diyeyim? Devletle ilgili. Söyleyin söyleyin. Ee, bir devrim kokusu yani there's something in the air gibi çarkıdaki var bir şey yani ee, ve fakat yani Chris Hedges filan da olağanüstü radikallikte konuşmalar yaptılar ve şey dediler yani mesela, mesela ben yarın gidiyorum buradan ayrılıp İstanbul'a dönüyorum ama yarın e, Wall Street ana düşman da belli olmuş vaziyette finansçılar, bankerler filan e, ve onun önünde Wall Street büyük bir oturma grevi, oturma şey yapılacak. Aslında dedikleri işte bir gösteri yapılacak. Tabii orada suçulanacaklarını bulunacaklarını da hesaba katıyor hatta bunu beşliyorlarsa bu yapılmaz. Zaten olamaz. Dönüşlü bir karnaval havasında geçiyor. Yürünmesi çok iyidir diyor protesters mesela. Ama yeteceğini sanmak ee, gülünç olur diyor yani şirketler iyi çok güzel yürüdüler tamam bitti diyeceklerdir ve eğleneceklerdir diyor ama mesela kendisi gidip herhalde gözaltına alınacak onların haberlerini de yapmaya çalıştık ama ben zannettim ben, ben burada kalsaydım da gözü alamazdım New York polisinin <gülüyor> <anlasında>. <gülüyor> çocuklanmayı gözü alamazdım herhalde diye düşünüyorum ama e, iyi bir Hava yakalanmış durumda. Yani bunca yıldır iklim değişikliği üzerine bu kadar yayın yaptık, bu kadar yazı çizgi yaptık. İlk defa çok küçük yaşlara kadar inmiş olduğunu. Yani sokakta kenarda seyredendi. Caddenin kenarında seyreden insanların gözünde de şey kıvılcımlar var. Yani, e, hoş bir buluşma var. Göz teması var ve şeyi de düşündüm geçenlerde. Yani bu... Büyük şeye katılmak isteyen e, ama katılamayan çünkü belki de ikinci belki de üçüncü işinde çalışmak zorunda olan çok yoksul kesimler onları şeyde görmek metro istasyonlarında görmek uyuklarken sabahın köründe de mümkün oluyor doğrusu. Büyük bir e, yani yoksullaşma ve göçüş de var toplumda ama buna karşıda e, işte bütün ile beraber bizim katıldığımız bu İslam şeyi çok ilginç. Yani Güney Afrika'dan, Zimbabue'dan, Afrika kesilen gelen insanlar çok sert mücadelelerden geliyorlar ve başaracaklarına da inanıyorlar. Böyle bir dönüşümün arifesindeyiz gibi bir izlenimim var ama ne olacağını hep birlikte göreceğiz tabii gün 200 bin kişi sokaklardasınız ee, ama biber gazıyla ya da tamalayla karşılaşmamış gibi gözüküyorsunuz. Öte yandan herhalde talepler yükseldikçe ve daha somutlaştıkça daha sert bir e, belki polis e, direnişiyle karşılaşmak da e, mümkün olabilir. Her halükarda ben e, e, radyolarını yeni açanlar için e, hemen söyleyeyim çatlaktan sızan ışık programındasınız fakat New York'taki Büyük İklimin Zirvesi yürüyüşüne katılmakta olan Ömer Madre e, hattımızda e, canlı olarak e, oradaki yürüyüşten e, e, bize haberler e, vermekteydi. E, evet, bir şey daha e, ilave edildi. Yani e, Chris Hedges'le da etraflı bir mülakat yapma fırsatı bulabildim. E, ve şeyi sordum kendisine bu e, Gezi e, olayları, gezi ayaklanması sırasında ilk bile getirilmiş olan ilk daha en önemli çağrı, e, slogan demeye de, de yani slogan ötesinde büyük çağrı e, şeydi. Bu daha başlangıç diye başladı mücadeleye devam. Bunu böyle bir havayı burada da alıyorum. Bu iş burada ancak başlıyor tarihin en büyük iklim yürüyüşüne rağmen başlıyor. Ne dersiniz dedim. katıldığını söyledi ama çok sert geçecek bazı şeylere de hazır olmamız şart dedi ve bunu gözde alamazsak yani bütünüyle bir izbe şey olarak ya yanlış yakılmış bir şey olarak bırakmaktan en ufak bir sakınca duymuyor sermaye dedi. Onun içinde hiç yani çok sert şeyler de olmasını beklemeliyiz dedi bunu da ilave etmiş oluyor. Evet. Ee, peki çok teşekkür ederiz. Ee, yarın yolcusunuz galiba iyi yolculuklar. Evet. Dönerken çok teşekkür ee, ederim ben de İyi iyi bir fırsattı. Görüşmek üzere doğum günü olsun bol. Başarılar dilerim. Sağ olun. Hoşçakal. hoşçakal.